Haydi Karagözüm. yap programımızın açılışını. Ne olur Hacı yapayım. <gülüyor> Evden zaman içinde, kalpın zaman içinde. Olmaz efendim, olmaz. Çok klasik sözler. Bunlar eskide kaldı. Artık Karagözle ve Hacı insanlara yeni şeyler söylemeli.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 ...bir programımda sizlerle olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. <gülüyor> ne oldu sana Karagöz? Kasım kasım kasılıyorsun. Ah öyle mi? <gülüyor> Hiç fark etmedim. Ben fark ettim efendim. Hayırdır? Hayır hayır. <gülüyor> Hacıvat'ım sana bir iş buldum. Ne işi buldun yahu? Nereden çıktı şimdi? Hacıvat seni sanat camiası içine sokacağım. Sanat camiası içine mi? Nasıl olacak bu iş peki? Ee, karar verdim, senin menajerim yapacağım. Ne menajeri? Sanatçı menajeri, futbolcu menajeri olacak değil ya hacı Vat efendi. <gülüyor> hangi sanatçıymış o? Etrafına şöyle bir göz gezdir bakalım, gözüne hangi sanatçı çarpacak? Etrafımda sadece sen ve ben varız. Sen kabzımalı olduğuna göre sanatçı ben oluyorum. <gülüyor> Ama ben sanat alem içinde tur atarken seni yalnız bırakmıyorum. Seni kabzımallıktan kurtarıp menajer yapıyorum. Sen sanatçı mı olacaksın? Sanatçı olmaz doğulu. Ebe hanım ben doğduğunda cıyak cıyak ağladığımı görünce... ...bu yavrucak da ses sanatçısı olacak, istidadı görüyorum demiş. Ebe demiş, ses sanatçısı olacak diye. Güzel. Şimdi sen ses sanatçısı mı olacaksın? Evet. Yakında CD'im, albümüm tüm müzik marketlerde ekmek peynir damacana su gibi satılacak. Müzik kanallarında klibim dönecek. İnsanlar konser için beni arayacak. Ben de o işlere bakmıyorum. Menajerim Bay Hacıvat ilgileniyor diyeceğim. <gülüyor> Sonra o konser senin, o konser benim. Gezeceğiz. Sonra? Sonra gelsin paralar, ün, şöhret. tam keder. Ne şom ağızlısınız Bay Hacıvat. Gam, keder de nereden çıktı? Bir işe böyle girersen, sonu hüsran olacağı başından belli efendim. Acilen kendinize bir patavat edinin Bay Hacıvat. Çünkü feci derecede patavatsızsınız. Hayırlı işlerin muzur manisi olur derler ya, yoksa bu işin muzur manisi siz misiniz? Ya Karagöz'üm kendine gel. ...kim sana bu aklı verdiyse pek iyi etmemiş. Senin sesin bile güzel değil yahu, ne cd'si, ne albümü. Ee, dün gece televizyon izlerken ufkum birden açıldı. Baktım bazı günlük hayatta ne işe yarıyor ki bu adamlar diyeceğimiz tipler... Şarkıcıym diye gezinmekte. Benim bunlardan neyim eksik diyerek şarkıcı olmaya karar verdim. Üstelik benim sesim çok güzel. ...hiç etmedi de şimdiye kadar. Her melek öyle iş bortu malı gibi saçılmaz. Zamanı gelince her şey verir. Armut ballaşınca dalından düşer. Zile basılınca kapı açılır. Karagöz sen Nihat Doğan'ı mı izledin yoksa? Ne Nihat'ı ne Doğan'ı bilirim. Benim tek rakibim direkt Tarkan. Demek Karagöz Tarkan'a karşı. Gülüyün <Güleyim> bari. <gülüyor> Albümünüzün adı şarkıları filan belli mi bari? Belli, belli olmaz olur mu hiç? Dün gece hepsini düşündüm. <gülüyor> Albümün adı, Sensiz Günlerimde Hiç Kıymalı Pide Yemedim. İlginç. Sözler nasıl peki? Hacı batım, daha üzerinde çalışıyorum ama... ...ilk dörtlüğün sözlerini sana okuyayım. Sensiz Günlerimde Hiç Kıymalı Pide Yemedim. Evimde hep televizyon izledim, kumandam olmadan. İnternette gezindim, hiç internetten anlamadan. ...sensiz günlerimde hep acılı Adana yedim. Ya Karagöz, ne bu yahu, kamera şakası filan mı? Şaka yok, ben gayet ciddiyim. Karagöz'üm, gel şu işten vazgeç. Bu yaştan sonra maymun olursun el aleme. Yapma yahu, yani sence ben şarkıcı, popstar olamaz mıyım sahiden? Maalesef. E, tabii canım, <gülüyor> piyasada çok tip var, şimdi harcadınız bizde. de. Öyle de denebilir efendim. Zaten e, benden şarkıcı olmaz. ...benden güzel dizi film Yıldız'ı ol. Senden benden bu saatten sonra Yıldız değil... ...uzay boşluğu bile olmaz. Hadi anam hadi, kafa programı. Olur, ee, eminsin yani Yıldız Mıldız da olmuyor. <gülüyor> Efendim, her ne kadar şülşülisan ettikse... <gülüyor> ...affola! <gülüyor>